Ben, gezegen ve aramızdakiler. Eko Kaygı Üzerine Çalışmalar Hazırlayan ve sunan Elif Gül Şahin Selamlar, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Bu hafta ben gezegen var aramızdakilerde aklımıza 6 Şubat depremleri olarak kazınan, kazınacak olan afetten afet sonrasında yaralarımızı nasıl iyileştireceğimizden bahsedeceğiz. Hatta belki afet sonrası demek yeterli değil çünkü hala devam eden bir afetin içindeyiz. Depremden sonra da insan eliyle gerçekleşen travmalar devam ediyor. Bu hikayeleri yaşıyoruz, tanık oluyoruz, duyuyoruz. ...insan onuruna yakışmayan davranışlar... ...işkence olayları, ırkçılık gibi... ...travmalar yaşamaya da devam ediyoruz... ...bugün bir konuğum var... ...Irmak Ayazoğlu... ...Irmak hoş geldin... Merhabalar, hoş buldum... Ben izninle seni tanıtmak istiyorum... ...Irmak benim Bilgi Üniversitesi... ...Travma ve Afet Çalışmaları bölümünden... ...sınıf arkadaşım... ...bir ruh sağlığı uzmanı... Ee, ...Irmak... ...aslında bu... E, ...afet sonrasındaki iyileşmeyi... ...düşünürken... Birçok yerden birçok travma yaşıyoruz. Yani sadece afet değil sonrasında yaşananlar da yaşanacak olanlar da gerçekten çok sarsıyor hepimizi. E, büyük bir felaket oldu. Afet sonrası iyileşmeden bahsederken aslında neyden bahsediyoruz? Yani kısa dönemde ve uzun dönemde iyileşmek Ne demek? Ya öncelikle hepimize geçmiş olsun dilemek istiyorum. Çok büyük bir afet yaşadık. Ee, Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz günlerde e, bu deprem yaşantısı için Avrupa'da yüzyılın felaketi şeklinde bir tanımlama yaptı. Ee, gerçekten büyük bir krizin içerisinden geçiyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyerek başlamak istedim. E, i̇yileşme dedin, e, krizlerden, afetlerden sonra iyi hissetmek, yaşama uyum sağlamak, iyileşmek, işlevsel biçimde başa çıkmak için aslında bazı şeylere ihtiyaç duyuyoruz ve bunlar çok temel şeyler. Biraz bunlardan e, bahsetmek istiyorum dilimden önce. E, bunlardan birincisi güvende hissetmek. Afetlerden sonra güvende hissetmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yaşadığımız afet sonrasında insanlar kendilerinin, sevdiklerinin güvenliği için çok endişeleniyorlar. Ve e, güvende olmaları, güvende hissetmeleri için neler yapabiliriz? E, bunun üzerine biraz belki düşünmek gerekiyor. Yani olası tehditlerden korumak, kişilerin fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak, fiziksel mekandaki teh tehlikeleri, tehditleri olabildiğince azaltmaya çalışmak. Güvende hissetmeye çok önemli bir katkı. E, temel ihtiyaçlara, tıbbi yardıma kişilerin nasıl erişeceğine dair doğru bilgiyi paylaşmak. Yine güvende hissetmek için çok önemli. Ee, özelleşen ihtiyaçları giderecek doğru çözümler bulmak yine güvende hissetmeye yardımcı olacak bir şey kadınların, çocukların, kız çocuklarının, göçmenlerin özelleşmiş birçok ihtiyacı var özellikle afetlerden sonra ee, bunlara yönelik yapacağımız her şey kişinin bu güvende hissetme ihtiyacına karşılık gelecek önemli bir şey İyileşmede bir diğer faktör sakinlik, sakin kalmak, sakin olmak ee, çünkü afetler çok yoğun korku ve kaygı yaratıyor Buradan sonra olaya dair duygusal içermeyen bir ortam sağlanması ihtiyacı var. Sözünü ettiğim şey kaçmak, kaçınmak değil. Depremi yaşıyoruz etrafımızda bununla ilgili birçok uyaran var elbette ama e, olabildiğince e, bunları sınırlandırmak, e, sakin kalmak açısından önemli. Yardım veren kişinin sakin olması, orada e, afet alanında kişilere destek veren, kişilerin sakin kalması yine afetzedeyi de burada koruyacak önemli bir şey dinleme ve destekleyici olma o kadar büyük bir kriz ki anlatmaya ihtiyacımız var duyulmaya ihtiyacımız var hepimizin burada destekleyici bir şekilde dinliyor olmak yine çok kıymetli doğru bilgi sağlamak dedik az önce ama burada da yani sakin kalmama yardımcı olacak bir şey doğru bilgiye sahip oluyor olmam bir de tabii geçmişte kullandığı baş etme stratejileri, sakinleşmek için neler yapabilir kişiler, bunun hakkında konuşmaya, belki birbirimizle bu baş etme stratejilerini paylaşmaya da ihtiyacımız var bu dönemde. Hı hı. E, bu doğru bilgi aslında çok önemli bir, bir konu. Çünkü e, özellikle ilk birkaç gün çok fazla dezenformasyonla e, karşılaştık, isteyerek, istemeyerek. E, bu dezenformasyonlar sosyal medyada yayıldı ve aslında bunun olumsuz etkilerini süreç boyunca da gördük. Kesinlikle. Yine aynı şekilde komplo teor teorileri e, üretiliyor. Bu hem toplumu hem depremzedeleri fazlasıyla etkiliyor. E, bu beş faktör çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Buradan sonra geleceğim adım da umut olacak aslında. E, afetlerden sonra umut azalıyor. Ve bizim bunu desteklemek için kişilerin aktif birer rol almaları, yapıcı faaliyetlerde yer almaları, çok kritik yaptığımız deprem yardımları da aslında burayı destekleyecek bir şey. Aktif bir rol almaya, bu krizle başa çıkarken birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Olumlu beklentilere sahip olmak umudu arttırır, normalleştirme. Kastettiğim şey küçümseme değil ama kişide iyileşeceğine dair bir beklenti yaratmaya destek vermek çok önemli. Burada sadece şunu söylemek bile olabilir. Biz çok anormal bir durum yaşıyoruz ve buna karşılık bazı tepkiler veriyoruz. Bunlar destekle bazı şeyler yaparak bir birlikte olarak aşacağımız şeyler aslında. Bu umudu destekleyecek bir şey. Bir başka faktör bağlantıda olma. Yani sosyal, fiziksel ve duygusal desteğe erişme çok önemli afetlerden sonra. Çünkü insanlar, aileler, topluluklar birbirinden ayrı düşebiliyor bu gibi afetlerde. Ve kişilerin arasındaki bağlılık hissi azalabiliyor. O yüzden eğer mümkünse kişileri sevdikleriyle bir araya getirmek, fiziksel olarak bir araya getirmek elimizden geliyorsa çok önemli. Ki ee, burada belki şeyi e, konuşabiliriz. Yani Yaratan... Burada yaradan bahsederken hepimiz yara aldık az çok farklı Kesinlikle. yerlerimizden hepimiz yaralandık birbirimiz için de bu sosyal desteğe ihtiyacımız var Kesinlikle. yani birbirimizi takip etmeye nasıl olduğumuzu sormaya ve hep birbirimiz için burada olduğumuzu bilmeye ihtiyacımız var bu çok söyleniyor ama buradan tekrar ediyor olalım nasılsın diye sormak hepimize depremden doğrudan etkilenmemiş olsak bile 10 ee, gün sonra tekrar sormak yani bunu yinelemek birbirimizi takip etmek önemli. Kesinlikle öyle ve bu bağlantıda olma meselesiyle ilgili belki yine vurgulanması önemli olacak bir şey. Birlik hissinin tahsis edilmesi yeniden tahsis edilmesi bu anlamda e, afet sonrası kişileri çok güçlendiren bir şey. E, biz buradayız ama sahada olan meslektaşlarımız arkadaşlarımız var. Onlardan aldığımız geri bildirimler hep şu yönde yapılan yardım kampanyaları oraya gönüllü destek vermeye giden ekipler bunlarla karşılaşan afeti yaşamış kişiler kendilerini gerçekten iyi hissediyorlar. Yani geri bildirimlerden bunu anlıyoruz. İnsanlar bize yardımcı olmaya çalışıyor bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bir yerinden tutmaya çalışıyorlar bize buraya destekler gönderiyorlar şeklinde. Afeti yaşamış kişilerden sahadaki ekip arkadaşlarımız çok güzel geri bildirimler alıyor. Hani bu da hepimize bir pekiştirici olsun umut olsun aynen öyle. Son maddem de aslında bu iyileşmede bizim için önemli olan çok temel faktörlerden bir tanesi olan kendine ve topluma fayda. Yine tabi bunlar hep birbirini besleyen şeyler ama afetten krizden sonra kişiler kendini çaresiz hissediyorlar. Fakat biliyoruz ki biz her bireyin ve her toplumun güçlü yönleri var. O yüzden kişilerin yardımcı olabileceklerini bir katkı sağlayabileceklerini hissetmesi. Afetten etkilenen kişilerin öz yeterliğini destekleme. Yani kendi ihtiyaçlarını giderleme, gidermede bir kriz çözmede kişiyi dahil etmek oraya pasifize etmemek kıymetli. Kişilerin güçlü yanlarını ve kendilerine nasıl yardım ettiklerini fark etmek ve onları bu konuda bilgilendirmek. Bunlar yine o kendine ve topluma faydalı olma hissiyatını arttıracak ve iyileşmemize katkı sağlayacak şeylerden bir tanesi. Yani özetle bu, bu beş faktör, bu beş temel faktör, çok temel ihtiyaçlar, çok insani ihtiyaçlar. Ama bu gibi büyük bir krizden, büyük bir afetten, felaketten sonra tam olarak da bunlara ihtiyaç duyuyoruz. O yaraları sarmak için ve bunu da aslında sadece insanlar birbirine sağlayabiliyor. İnsani temasla e, bu ihtiyaçları karşılayabiliyoruz. Böyle söyleyebilirim galiba Evet ama bir de aslında şöyle bir nokta var oranın da bu altını çizmek önemli ee, İhtiyaçları sağlamak yani güvende hissetmesini sağlamak umut e, dolması insanların ee, tabii ki çok toplumsal bir mesele Yani birbirimizin yaralarını nasıl saracağımızdan da konuşuyoruz ama aslında bu ihtiyaçların yani sağlık hizmetinin götürülmesi, insanların kendini güvende hissedeceği alanlara yerleştirilmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanması gibi e, meseleler çokça devlet ve e, diğer aktörlerin de sağlayacağı şeyler. E, temel sorumluluk aslında başta onlarda sonra toplumda e, evet, diye de biliriz. E, umut dedin. E, aslında çok bir yandan bunu söylemek belki kulağa kötü geliyor olabilir yani şu an neyin umudunu yaşıyoruz neden bu psikososyal müdahalelerden konuşuyoruz şimdi psikolojiyi konuşmanın sırası mı diye çok fazla paylaşım görüyorum ben sosyal medyada burada biraz belki bu psikososyal müdahaleyi açmak Gerekiyor. Çünkü biz burada psikososyal müdahaleden bahsederken aslında terapotik bir analizden, derin psikolojik bir e, süreçten bahsetmiyoruz. Yani psikososyal müdahale hem bu ihtiyaçları karşılamayı yani çocuk korumayı, kişilerin birbiriyle bağlantıda olmasını, e, devletten ve diğer sivil toplum kuruluşlarından doğru şekilde hizmet almalarını e, da içeren... Bir müdahale biçimi ve temel olarak e, psikososyal müdahale aslında kişinin eski yapabilme kapasitesine dönmesi için e, kişiyi desteklemek demek yani eski işlevselliğe dönmekden e, bahsediyoruz. Çok patolojize de etmiyoruz burada çünkü... Bu da yine umut verici bir şey aslında. Ee, bu tarz travmatik olaylar sonrasında, travma sonrası stres bozukluğu yaşama oranı e, çok az. Hı hı. E, bu tarz şeylerden etkilenen insanların %70 ila %80'i çoğunlukla bunu sağlıklı bir şekilde atlatıyorlar. Hı hı. Bunu bilmek, e, hatırlamak da e, önemli. Evet. <gülüyor> <gülüyor> um... Buradan belki şöyle bir çağrışım yaptı bana öyle devam edebilirim. E, psikososyal destekten bahsettin yani bu bir analiz değil bir terapi değil bir tedavi değil e, çok daha destekleyici bir yaklaşım bir bakış açısı. Aslında e, insanın kendi iyileşme kapasitesini ortaya çıkaran bir şey yani biz zaten içsel olarak bu kapasiteye sahibiz insanın kendini iyileştiren bir kapasitesi var hepimizin var Doğru. sadece bunu ortaya çıkarmak için destekleyici bir yaklaşım kesinlikle aslında. kesinlikle başta da bahsettiğimiz bu beş temel faktör tamamen insani şeylerdi ihtiyaçlardı aslında ve birbirimizi destekleyebileceğimiz noktalardı buradan hareketle öfkeyi çok anlayabiliyoruz büyük bir afet yaşıyoruz büyük bir kriz yaşıyoruz diyoruz insanlar öfkeli kaygılı korkuyor o yüzden burada hani psikolojinin şimdi zamanı mı söylemi çok çok anlaşılır bu öfke kapsamında düşündüğümüz zaman ama burada şöyle yorumlamakta yarar var diye düşünüyorum ee, bu bir etikte bir sorumluluk aslında ee, belki bizlerin meslek elemanlarının psikososyal destek uzmanlarının bu anlamda yönlendiricilik yapacağı ama herkesin bir şeyler yapması gereken ne demek istiyorum bir iyileşme kapasitemiz var evet doğru bu, bu çok umut verici bir şey e, fakat eğer do erken dönemde müdahil olunmazsa e, travma bir halk sağlığı sorunu aslında yani e, ciddi etkileri olabilecek, ciddi uzun dönemli etkileri olabilecek bir şeyden bahsediyoruz travma derken. Bu yüzden e, olan yaşantıya dönebilmek, kendimizi, çevremizi ve toplumu travmatik olayın uzun dönemli olası etkilerinden korumak için bir şeyler yapmamız gerekiyor ve bu bizim bireysel de bir sorumluluğumuz aslında. Çünkü erken dönemde yapacağımız çok çok küçük şeyler hem kendimizi, hem çevremizi, hem toplumu ...büyük ruhsal sorunlardan koruyacak... ...çok önemli adımlar olacak. Çünkü ruhsal sorunlar ortaya çıktıktan sonra... ...kişi işlevsizleştikten sonra... ...elbette yine mümkün tedavi. Ama bu daha zor... ...daha uzun bir yol, daha maliyetli. O yüzden... Koruyucu önleyici müdahaleler, koruyucu önleyici davranışlar şu aşamada hepimiz için çok kritik. Hani Burada da yine çok kısaca bir üzerinden geçmek gerekirse uyku ve beslenme düzenine dikkat etmeliyiz diyoruz. Yani bizler uyumadan yemek yemeden devam edemeyiz. Bu sürdürülebilir olmaz. Kendimizi de tüketiriz. Veya sosyal medya kullanımını kısa, sınırlandırmaktan söz ediyoruz. Elbette sosyal medyadan bu bilgileri alalım. Ne oluyor, neredeyiz, ne durumdayız, nasıl yardımcı olabiliriz? Sosyal medya bu anlamda çok önemli. Önemini de hep gördük. E, bu afette de gördük. Fakat bu bizi zorladığı anda o kullanımı sınırlandırmak yine şimdi küçük ama uzun vadede çok önemli olacak bir adım. Bize iyi gelen, iyi hissettiren şeyleri yapmaya devam etmek. Biliyorum bazen şey diyoruz ya neler alıyor, insanlar neler yaşıyor, ben bunu mu yapacağım... Ama evet yapmamız gerekiyor kendimizi de iyi tutmamız sağlam tutmamız gerekiyor çünkü bu dönemde sosyal destek sevdiklerimizle ailemizle güvendiğimiz kişilerle bir arada olmak deprem veya deprem dışı gündemler hakkında konuşmak çünkü duygularımızı düşüncelerimizi paylaşmaya anlamaya anlatmaya dinlemeye bu dönemde gerçekten çok fazla ihtiyacımız var. Evet, bu da önemli bir konu. Yani yardım eden, yardımı götüren yine bir şekilde depremden etkilenen bizler için de bizlerin de sağlığını, ruh sağlığını koruması önemli. Çünkü bu çok uzun bir süreç olacak. Yani yıllarca sürecek bu yaraları sarmak evet. ve bu süreç boyunca çok fazla insan sahaya gönüllü olarak gidecek. Birçoğumuz orayı göreceğiz, oradaki insanlarla iletişime geçeceğiz, temas edeceğiz. Ee, ve bu, bu noktada da hem nasıl yardım götüreceğimizi bilmek hem de yardım götürebilmek için aslında kendimizi güçlü tutmak e, çok önemli. E, bir yandan sahaya çıkacağız diyoruz. E, uzun vadede evet çıkacağız ama bu depremin özellikle bu ilk iki haftasında e, bu da kaotik bir durum yarattı. E, çünkü deprem zamanlarında özellikle ilk haftalarda kahramanlık evresi denen bir evreden. Ee, Hı -hı. geçiyoruz ee, bunu açmışken aslında aramak biraz bahsedelim mi bundan? bence çok iyi olur çünkü ne yaşadığımızı ve ne yaşayacağımızı biliyor olmak e, bu süreci daha sağlıklı atlatmamıza yarayabilir e, bu kahramanlık evresi dediğimiz e, evre sosyal fedakarlık duygusuyla herkesin tüm kaynaklarını yardım etmek için e, harcadığı ve belki de birazcık o e, travmatik olayın şokuyla, o adrenalinle biraz bilinçsiz e, hareket edebileceği bir e, evre oluyor. Bütün afetlerden sonra karşılaştığımız e, bir şey bu. E, bu evrede kişi tüm kaynaklarını bu kolileme için olabilir, sahaya çıkmak e, olabilir e, harcıyor... Ee, ve tabii ki bir sistemsizlik ve koordinasyonsuzlukla sonuçlanıyor bu. Hatta bazen bunu yaparken şey yapıyor değil mi? Uyumadan, yemek yemeden, evet. oraya yardımcı olmalıyım, bir şeyler yapmalıyım motivasyonuyla ki bu çok kıymetli, çok değerli, çok önemli. İyi ki bunu yapıyoruz. Zaten buna devam edelim. Fakat hani bu buranın olumsuz bir yere gitmemesi, bu esnada kendimizi korumamız da kıymetli. Kesinlikle. Hatta yani sahaya çıkarken e, çok önemli bir şey. E, sahaya gidip depremzede olmak yani oradaki yükü evet. ağırlaştırmakla da sonuçlanabiliyor. Ee, yani haliyle birazcık daha karmaşık hale getirebiliyor bu. Ee, ama tabii ki bunun iyi etkilerini bir sonraki evrede görüyoruz. Ee, zamanla o koordinasyon sağlanıyor. Burada şunu da söylemek lazım. Bu şu ana kadar gör hiç görmediğimiz bir evet. afet aslında. Yani ee, Soma'dan 99 depreminden Van depreminden... Diğer yaşadığımız o tüm travmatik şeylerden çok farklı, çok fazla bölgenin ve insanın etkilendiği bir durum, süreç. O yüzden her yer, herkes aynı anda eş zamanlı olarak bu evrelerden geçmeyecek. Yani şu an hala yardımın ulaşmadığı yerler var. Ama bir noktada koordinasyon sağlandığında ve yardım ulaştığında o bölgelere daha böyle bolluğun, bereketin, e, hakim olduğu bir döneme geçiliyor e, balayı dönemi diyoruz biz buna e, artık yardımlar ulaşıyor ve kişi belki daha önce eriştiğinden daha fazla şeye erişebilir hale geliyor yani şöyle bir örnek verebilirim e, depremden etkilenen bir yakınımla konuşuyordum nasılsınız diye e, biz yiyiz, bizi hiç merak etme hayatımızda yemediğimiz kaşarları yiyoruz dedi. <gülüyor> Ee, bunu biliyoruz yani çocuklar hiç tablet olmayan çocuklara birden tabletler geliyor bisikletler geliyor yani haliyle e, orada kişi çok fazla kaynağa birden e, erişmiş oluyor ve o hayatta kalmanın verdiği e, hayatta kalmanın verdiği duygusal yüksekliği e, yaşıyorlar e, ve toplumda korkunç bir deneyimi paylaşmış olmanın yarattığı o yoğun duygusal e, bağ oluyor ve bu dönemde kişiler her şeyin hızla normale döneceğine dair bir iyimserlik yaşıyorlar. Bir noktada bir şeyler normale dönecek evet ama o kadar hızlı normale dönemiyoruz. Bu yüzden de ne oluyor? Aslında şöyle de bağlayabilirim, balayı evresi dediğimiz yer aslında çok güzel gider gibi görünüyor ama bizi kaygılandıran şey bunun arkasından gelebilecek hayal kırıklığı dönemi, hayal kırıklığı evresi. Çünkü bir süre sonra, geçmiş afet deneyimleri bize bunu gösteriyor, afet yardımlarının sınırlılıklarını fark etmeye başlıyoruz. O iyimser tutumumuz, cesaretimiz biraz biraz kırılmaya başlayabiliyor. Neden? Kayıpların gerçek boyutu ortaya çıkıyor. Nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu daha net görmeye başlıyoruz. İhtiyaçlar devam ediyor. İhtiyaçlar ile yardımların birbirini karşılayamadığını bazı yerlerde görüyoruz. Toplumun geneli artık yavaş yavaş normal yaşamına dönmeye başlıyor ama deprem alanında ihtiyaçlar hala devam ediyor. O yüzden bu, bu konuyla aslında şuna dikkat çekmek istiyoruz ki yardımların sürdürülebilirliğini sağlamak, enerjimizi koruyarak, kendimizi koruyarak yardımlara devam etmek, günün sonunda herkesi korumak için altın bir kural. Tükenmemek ve hayal kırıklığını depremden etkilenen kişilere yaşatmamak çok önemli. Çünkü zaten bu travmatik yaşantıdan sonra, Doğru zamanda gelmeyen yardımlarla birlikte kişiler çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bir de bunun üzerine bizim e, benzer bir deneyimi kişilere yaşatmıyor olmamız çok çok önemli, çok çok kritik. Evet e, ama her şeyin sonunda insan o kapasitesini kullanarak aslında kendinin sorumluluğunu e, da alıyor. Ve bir sonraki evre değil artık? E, yeniden yapılanma, yeniden dönemi. yapılanma dönemine geçiyoruz burada genel bir iyileşme e, hissi hakim oluyor kişi ve toplum e, hayatlarını yeniden inşa etmeye başlıyorlar e, yeni normale uyum sağlıyorlar Çünkü gerçekten çok uzun bir süreç ve belki bir yıldan fazlaca bir süre e, konteynerlarda ve çadır kentlerde hayat sürmeye devam edecek e, oradaki normale Alışmak e, orada eski işlevselliğe dönmek yemek yapmak sosyal ağların yeniden kurulması e, ve bunun uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde kişinin içselleştirerek yaptığı bir e, evre e, güçlenip ailenin ve kendinin sorumluluğunu alabilir hale e, gelmesi kayıpların yaslarının tutulmaya devam etmesi e, diyebiliriz burada artık e, kişi yavaş yavaş kendini ve toplumda kendini onarmaya başlıyor. Kesinlikle. Genelde bu evreye yıl dönümü civarında ulaşabiliyoruz diyebiliriz ama şu an çok öngörülemez bir durum. Evet. O yüzden büyük bir afet yaşıyoruz. Tam bir süre veremesem de evet. bunun er geç geleceğini Kesinlikle. biliyoruz. Ee, bu becerilere, bu donanıma sahibiz değil mi insanlar olarak? Yani iyileşme becerisine, içgüdüsel olarak neler yapacağımızı biliyoruz. Böyle birinin gidip sırtını sıvazlıyoruz, yanında duruyoruz. Bazen hiçbir yorum yapmadan oturup dinliyoruz, beraber ağlıyoruz ama bir şekilde birbirimize iyi geliyoruz, yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Birlikte olarak bunu başarabiliyoruz. Biz de umutluyuz. Umarım ki yapabileceğimiz her şeyi yapalım, kendimizi koruyarak yardımlarımızı yapalım. Ve bu süreçte hep beraber yaralarımızı sararak bu süreci atlatalım diye... Bir şeyler yapmaya, dilimiz döndüğünce konuşmaya, e, çabalamaya devam ediyoruz. Evet, kesinlikle haklısın. Bunu biliyoruz gerçekten. E, Tamer Hoca'nın bir örneği vardır. Biri bayıldığında gidip ona soğan koklatacağımızı ve ayıldığı zaman tekrar iyi misin, ne oldu diye soracağımızı zaten biliyoruz. Burada biz psikolojik ilk yardım ya da psikososyal müdahale ederken de aslında bu bizim içsel sahip olduğumuz yeteneği ortaya çıkarmaktan bahsediyoruz. Yeniden yapılanma evresi de öyle bir evre. İyileşme yeteneklerine ve kişinin o iyileşme kapasitesine olan inancının yerine gelmesi aslında. Süremizin sonuna geldik. Belki konuşacak çok fazla şey var. Ama bugün bunlara değinmiş olduk. Kapatmadan şunu söyleyebilirim ki bu yeniden Yapılanma aşaması dediğimiz yer kaçınılmaz bir yer. Oraya geleceğiz ama tabii oraya ne zaman ve nasıl geleceğimiz, bu süreci nasıl atlattığımızla ilgili. O yüzden mümkün olduğunca dayanışmayla ve sağlıklı ayakta kalmaya çalışacağız. Bugün bu programı da onun için yaptık. Irmak senin eklemek istediğin bir şey var mı? Son ufacık bir şey söyleyebilirim. Ee, psikososyal destekten bahsettik, insani bir müdahale yaklaşımı olduğundan e, ve psikolojik ilk yardımdan bahsettik. Bu konuda meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, psikolojik ilk yardım konusunda birçok eğitim düzenliyor. Bu eğitimleri online, ücretsiz ve herkese açık biçimde yapıyorlar çoğunlukla. ...naçizane bir önerim... Ee, ...herkesin bu eğitimlere katılması olacak... E, ...psikolojik ilk yardım bakış açısını kazanmak... ...afetten doğrudan... ...veya dolaylı olarak etkilenen kişilere... ...çevremize, ailemize destek olmak için... Pİ eğitimlerini psikolojik ilk yardım eğitimlerini herkesin dinlemesi herkesin bilmesi herkesin bu bakış açısını kazanması önemli burada öğretmenler medya mensupları yöneticiler ebeveynler bu bakış açısını benimsediğinde aslında toplum ruh sağlığının korunması açısından çok çok önemli bir şey yapmış olacağız e, psikolojik ilk yardım sadece profesyonellerin uygulayabileceği bir şey olmadığı eğitimini alan herkesin bu yaklaşımı benimseyebileceği için e, bu eğitimleri dinlemekte yarar ver herhalde Evet ve bu eğitimlere meslek örgütlerine sivil toplum kuruluşlarını takip ederek e, ulaşabilirsiniz. Kesinlikle. Irmak çok teşekkürler. E, tekrar Irmak Ayazoğlu'na ve bugün bize bu alanı açan Açık Radyo'ya teşekkür ediyorum. Ben gezegen ve aramızdakilerden bu haftalık bu kadar. Depremden etkilendiyseniz ve profesyonel bir desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız ücretsiz psikolojik destek veren kurum ve kişilerin bir listesi var şu an ruhsal uzmanları da bu konuda bir duyan, dayanışma içerisinde e, o listeye ulaşmak isterseniz ben gezegen ve aramızdakiler at gmail.com adresine mail atabilirsiniz tekrar geçmiş olsun diyorum iki hafta sonra görüşmek üzere sağlıcakla